Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Eyvah yalancı durumuna düştük Şu anda dinleyicilerimizin gözü önünde İtibarımız tamamen sıfırlandı. Zaten Bunlar 3 paralık itibarımız vardı. Bunlar demek ki bir lafın arkasında duramayacak adamlar. Niye konuşmaya <gülüyor> başladılar şu anda Yalancı duruma düştükten ziyade resmen yalan söyledik. yani, yani bu kadar çabuk yalan söyleyen de çok nadirdir Ve yani. De insanların gözünün içine baka baka yalan söyleyen Madem adamlar. Madem yalancı doğrudur. durumuna düştük isterseniz biraz Sting'i dinleyelim mi yoksa <gülüyor> yoksa Ya bence Sting her zaman adına. Ben mesela ben bu görürsek... şarkıyı dinlemiştim daha önce. O zaman evet, doğru. o zaman tekledik. Doğru söylüyor vallahi. Hatırlıyor musun? İyi hatırlıyor musun abi? Kesin eminim abi. abi doğru doğru. K i̇yi hatırlıyorsa tamam o zaman bekletelim. Bakayım şarkı bilgisine bakayım sağ tıkla. Baksana be. Daha önce çalınmıştır diyor. O zaman tamam kapat. Tamam kapat ya, kapat ya, kapat, kapat. Başka şarkı çalayım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Resmen zorlayarak <gülüyor> yalan yalancı durumuna düştü. Ay, nasılsınız günaydın. 8.26 oldu saatimiz. Günaydın. Günaydın. Yeniden e, merhaba demenin tatlı serinliğini yaşıyoruz üzerimizde. Hatırlım Bundan bu sonra olur. böyle mi? Ne? Böyleyse ona göre şey yapacağım. Gaz alacağım çünkü. Alsan bir... alsan 110 liralık gaz alacaksın. Neyin havasını atıyorsun? <gülüyor> yani ya o da kalmadı değil mi? Şöyle bir stokluyorduk. Eskiden bir şey vardı. Onun da bir tadımız, bir zevkimiz, bir şeyimiz buydu. Onu da aldılar elimizden. Artık... Sonuna bir, bir şey daha gerekiyor sonunda. Artık işi, çivisi iyice çıktı gibi <gülüyor> mi? <gülüyor> Yok. Böyle Yok yaştıysan müfürlü. böyle. Ya başka, başka türlü bitmesi, lazım. bitmesi ha. lazım. Ha tamam ama yani yayında olduğum için ne yapayım? Şipsiz ben yani ben şu anda yaptım demiyorum yani. da. Şu anda eksik yaptın demiyorum. Şu anda tam yaptım fire. Tam yaptım ama biraz böyle ağzımda yine sası bir tat ve, bıraktı. Ve ve sevgili dinleyiciler ağzıyla yaptı tamamen. Yani belediye da, belediyemiz bize diyor ki her şey hayatta doğal gaz değil. Başka yani her şeyi de. başka tarafa çekmekte üstünüze yok yani bir çarpıtmalar falan. Belediye diyor ki her şey doğalgaz ye. çünkü bazıları doğalgaz alacağım. Bar mı yok mu her şeyin bir doğalgaz. Hayır git bir sinemaya gidebilirsin bir müze. Bunun için bütçe ayırmayı sen düşünmüyorsan yani. oluş evet. yani belediye seni. Dolayısıyla olarak katılıyorum yani belediye düşünmüş araştırmasını yapmış. Bu bir politika sonuçta. Çalışmış ve sonuçta 110 diye bir şey çıkmış. Doğru mu? Doğru. 110 diye geç şey çıkmadığını iddiam var. Bu mı? Daha öncesinde... bak gerçekten bak, ısınmak, ısın... samimi olarak, olarak... ısınmak isteyenler zaten, zaten sözümü ya yok. Bu zaten yeter abi. Biliyorum. Isınmak, Isınmak isteyen, şey sıcak su isteyen can feda. Samimi olanlar 110 lirayla ısınır ama aşırılar, atakım var. Işte, Buna laf edene, işte, garbeciler, bu... habire gaz ister çünkü doğalgaz Doğalgaz ve darbenin D ile başlaması sadece bir tasadüf olamaz herhalde. Not edildi. Aynı zamanda bu 110 liraya laf edenlerin ben daha önce kurtuluşta öpüş öpüşme eylemine katıldıklarında ben biliyorum. Çünkü onlar ne yapıyorlar? Kurtuluşta öpüşüyor, şimdi evde gidiyor, kombi sonuna kadar yapıyor, Açıyor, öpüş yiyeyim. Ondan sonra ısındıktan sonra da ot diye gelir bu arkadaşlar. <gülüyor> ideolojik düşünen bir takım arkadaşlar. Abi vallahi hakikaten yani her şey burada deşifre dilir, altına yani. komple imza mı? Dediklerinizin altına yatarım ben. Parmak bas faire imzayı Parmak boş. değil böyle yazın On büyük, büyük bir kağıda bir yazın altına ben yatarım yani. Öyle söyleyeyim size. 250 lira. Çoluğunun çocuğunun rızkını gidip buraya yatıranlar mı? Sadece marjinaliler de diyor. 250 liralık gazal 250 lira. Sen 110 lirasıyla gazal, kalan 140 liraya çocuğuna kitap al. Üstüne başına bir şey al. Kirayı mı vereceksin? Aileler boşanmalar arttı. Neden arttı? Adam neden arttı diyor. abi? Neden arttı? gaz alıyor. Boşanan ailelerin git bir doğalgaz stoklarına bak. Ağzına kadar dolu. bin falan yazıyor <gülüyor> o şeylerinde. Yazar dışarıda. Neden boşanıyorlar? Bütün şu evin riski oraya yatırılmış. Aile içi huzursuzluk. E tabi artık doğalgaz da kalmadığı için Kalmadı herkes hoyratça doğalgaz kullanıyor. Bir şey diyeceğim, bizim dükkana bu arada bir doğalgaz kartı bırakıldı bir tane. Aa çok teşekkür ederim. Biz bizim, bizim başka bir arkadaşımız alacak diyerek bıraktılar. Alındı mı o dün? Yok. Doğalgaz kartı almaya gelen. Kartı i̇çinde de bin liralık Hiç falan olmadı. doğalgaz kartı doğalgaz varmış. O sadece işte tek makinede mi çalışıyor? Nasıl kaçak doğalgaz mı? Bin liralık kim? Abi iki birikimini mi yaptı artık acaba? Üst üste bilmiyor mu? Aktarma mı yapıyor zaman? acaba? Doğalgaz hesabını kapatıyor demek ki. Ben başka türlü bir açıklama bulamıyorum herhalde. Ya da yurt dışından ya kaçak yollarla ülkemize... Resmen ya da bizi denemek için bin lira dedi. Yere atmış doğalgazını. Ondan sonra vermişler, buyurun efendim düşürdü diye tam güvenini kazanmış. Yani sanki bu gelin bizim dükkanda doğalgaz kartı var gibi bir şey oldu ama yok vallahi bıraktılar ya. Ya Oktay, yani senin şey yani. vardı şu görevli. Evet abi. Senin banka kartın isteyen. Ama o yarın öbür, gün, evet, yarın öbür gün bizim doğalgaz kartını da istemezsin. Valla ben zaten ondan rahat oturuyorum. Rahat rahat oturuyorum. Yani. merkezi sistem. O yüzden. <gülüyor> merkezi sistem olduğu için. Siz düşünün valla. Öyle musallat oluyor diyorlar. Musallat. Ahilik haftası biliyorsunuz e, başladı. Başladım. Çok hızlı geçtik bak. Musallattan ahiliye çok hızlı Hiç geçtik. kutlamadık yani. birbirimizi. Evet ya esnaflar şeyi. kutluyor değil mi? Esnaflar kutluyor. Evet yani hakikaten ya. Şimdi şey yapmamız lazım yani bu... Öyle bir e, şey. Yılın ahisi Kemal Usta seçilmiş. Ne mesleğin? Ee, şeyin mi? Kemal Usta'nın mı? Hı hı. Şey ya. Kapalı Çarşı. 77 yaşındaki e, Kemal Gürele Kaftan. Bilmiyorum. Peki şimdi onun çok çırağı Mobilya, var mı? Mobilyacılık. Mobilyacılık, mobilyacılık, mobilyacılık değil evet. mi? Yani marangozluk da var. Marangoz, marangoz tabii canım marangoz. O zaman Sana... çırağı vardır. Çünkü yani ahirlikte esas olarak çırağı bir bilgi geçirme... Gerekmiyor mu? Tek tabii, başına tabii. esnaf olunca olmuyor. Bir eğitim süreci... Bir ne? sanat olmasa, mı? Evet, bilgi aktaran adam. Ee, ondan sonra... İyi, o zaman ne zaman gideceğiz gösteriyor Oktay? Bu sene de bu coşkuyu yaşattır bize. 3 yıl, yıl önce mi seyrettik? 2 yıl önce İki mi seyrettik? 2 yıl önce galiba. seyrettik. 2 yıl önce bir seyrettik tabağımızda kaldı yani... Hala gözüm geceleri rüyamda görüyorum. İstanbul'daki tören yapılmış. Ankara'dakini araştıralım. Ne zaman şey yapıyorsa gidelim yani. Yetişebilirsek şayet ona da lütfen. Dinleyicilerimize de tavsiye En önden ederim. iki kişilik daveti. Ama bugün çok güzel davetiyelerimiz var onu söyleyeyim. Bugün evet hakikaten. Var mı? Angelika Akbar konserine davet ya da Sadece Angelika Akbar konserine değil desen. Eyvah eyvah. Burada yazmayan bir takım Pink. Pink. Pink. Ne olabilir Pink? Martin ya. Martin ya Evet Pink Martinya'nı konserine de biletimiz olacak onu da dağıtacağız hem de fitursuzca dağıtacağız ya da ülkemize en çok gelen ünlü mü Toto Kutu'ndan Toto hiç gelmemiş Toto Kutu'nu gelmiş miydi Toto Kutu'nu gelmedi ya bak orada bak listeye bak gelmiş mi gelmemiş mi bir de C'ye bakayım T'de yok yok abi ikisinde gelmemiş değil mi gelmemiş çok geldi canım. Pink Martini artık komşu kısım. Şey. yani. Kurt, Kurt, Kurt. Kuram ev eve bakıyorum. Çok oldu Millet Millet de Millerini artık. kullandığını biliyorum ben Pink Martini. Kalabalıkça bir ekip ya. Her Çok sene geliyorlar. Evet, Gelince canım. otomatikman öteki sene için yeni şeyi çıkıyor. Galiba Türkiye'ye öyle geliyorlar. Benim hmm. bildiğim kadarıyla bütün ülkelere gidiyorlar. Mil biriktiriyorlar. Mil Sonra Türkiye. Ye Türkiye ye geliyorlar. Nereden geliyorlar? Onu hep ayrı ayrı yerlerden de geliyorlar. Aynı değişik değişik yerlerden. Değişik. Kalabalık bir grup. Ne kadar güzel? 8 kat olmuş. Ee, Türkiye'de en yoksulla en zengin arasındaki gelir farkı. Yani 2012'nin e, şeyleri çıkmış ortaya Verileri mi? Verileri çıkmış Dataları mı? Ondan sonra e, Ne demişler? Ben onu anlamadım Toplam... gazetede öyle yazıyor da Şimdi 1940 ne? yazıyor bir de 37 bin lira diye bir şey yazıyor En fakirimiz ayda 1940 mı kazanıyor? Hı? Ortalama yılda 26 bin 500 lira kazanıyormuşuz Kişi başına Kişi başına İyi, yani İyi. Herkes hesabı buradan yapsın Zaten bu adam 1200 lira doğalgaz masrafı var Zaten şey demiş onu da araştırmış TÜİK e, Demiş ki TÜİK'in e, Araştırması sonucunda Demiş ki ne Demiş ki ne %46 40.6 e, Konutun çatısı Akıyormuş ve ısınamıyormuş Adamlar anket de, yaparken orada bir de şey Ya biz de ısınamıyoruz çatımız akıyor ya da anket sorusunda e, bir akıyorum. anket yapacağız. Bir 5 dakikanızı ayırabilir misiniz? Hay hay efendim buyurun. Ne kadar maya kazanıyorsunuz? Çatınız akıyor mu? Oktay sizin çatınız akıyor mu? Bizim çatımız 2 sene önce akıyor. Akıyor hakikaten bak <gülüyor> anketli <gülüyor> kuruldu. <de, gülüyor> bizim de yani ara kat <gülüyor> olmasına <gülüyor> rağmen bizde de... de... E, tuvaletten üst komşunun tuvaletinden sızdırmış orada boya aktı. Sizde sız sız zaten sızdırma, sızdırma var. yapar abi? Bak sızdırma, sızdırma var. Akma direkt olmuyor. Sızı olur yani. Ne <gülüyor> kelimeleri bile bile söylüyorum ya. <gülüyor> Aa yok bende akıyor Oktay. de akıyor. Hadi <gülüyor> direkt akma. Yani bildiğin altında şey koyduğum var yani. L. Ne demek? L. L. değil de kova tipi bizde yani. De, yani... koyduk canım. Sızmada da öyle olur. 3 kişi var şu stüdyoda. ikisi son katta oturuyor. İkisinde akıtmasız bir şey akıt, var. Ara Ona da akıtma var. deriz mesela. Demek ki ankette sorulması gereken bir soruymuş o. Ara katladı. Ne, ne diye sonuca bağlı? Üst kattan kat... sızdırma var başladı. Ha. Yani bu demek ki akma, sızma, kokma yaygın problemlerimiz. Anketlerde yer alması gereken problemler. Nokta ankette. şeyde çeşitli ideolojik veriler. bakma noktaya. Vallahi çeşitli veriler var, çeşitli şeyler var. 26.500 gibi bir net. Böyle, bu, da, bu da sihirli sayımız. 26.500 Bunu talep etme hakkı henüz verilmedi. 30 Eylül'de açıklanacak Demokratikleşme paketinde ben bu hakkın verileceğini inanıyorum. Modern sabahlar. Modern sabahlar. sabahlar. Radyo tesisim modern sabahlar devam ediyor sevgili san severler bu efendim. Ay sen bunları nereden buluyorsun? Bunlar eskilerden evv. <gülüyor> Çok eskiden. CD'den mi buldun abi? Abi bunları bir yere koyalım. Ben bugün erken çıkacağım. <gülüyor> ne kadar? O abi herkes bugün de <gülüyor> Bak dedi. Herkes bugün yalıtımdan sızmadan konuşuyor ya. Su yalıtımı zirvesi varmış. Demek ki abi boş yere Ekim'de. konuşmuyoruz biz yani. Su yaz. Vehhamuhtar'ın yazısının başlığına bak. Beşiktaş tribünlerine sızma var. Yani... Sızma sızma, sızdırma hakikaten gündeme. Ama sızma olur. Gibi ya ben bunu çok yıllar önce gazetelere bakmadan bir yayın esnasında ee, mikserden sızma olduğunu öğrendikten sonra her yerden her yere sızılabileceğini anlamıştım, Doğru. itirak etmiştim. Suat Kılıç ne demiş? Suat Kılıç ağırdı. Kapılar kırıldı sızma oldu mu dedi? Boşver Suat Kılıç hafif <gülüyor> bir, bir şey, şey uzun değil mi? Abartmaya uzun. gerek yok demiş. Gerek yok demiş. Öyle yani herkes bir sızmadan bahsediyor. Vallahi yani. 10 bin sahte bilet var Ege ne, öyle diyorlar. Yani ne o? Herkes ağır ağır konuştu dün ama daha belli değil hiçbir şey. 10 bin sahte bilet var. Maç e, Beşiktaş Galatasaray maçından bahsediliyor. Evet. Ondan sonra Cema Başkan zaten dün bir konuşma yaptı zaten, Herkes konuşma yaptı her yer. Ben Başkanın Bişiktaş konuşması... Başkanı ilk defa gördüm Dün evet. konuşması basın, O kime benziyormuş Ege şey ki, oradan başlayalım Valla çok soğukkanlı çok cool bir adamdı Bilmiyorum taraftarlar seviyor mudur ama Hakikaten böyle bir olay olsaydı ben başka onu söyledim mesela böyle bir o şeyden iş, sonra Eşinden boşandıktan sonra Öyle mi? Oldu işte. Bilmiyorum bu kadar soğukkanlı bu kadar <gülüyor> şey sağlam duran adam görmedim Ben olsam şey yani oradan daha fırlatıp yılınca ben şey, sandalyeleri attılar efendim falan diye bir şey açıklama yapmaya çalışırdım Neye açıklayacaksınız? Duruma hakim haline? olduğunu hissettirdi bilmiyorum bir de çok fazla şey Bir önceki gece de çok sinirliyim şimdi açıklama yapamaz diye E tabi bir... o da doğru Adam her şeyde o sen hastası olmuşsun bitmiş zaten. Bilmiyorum yani bana çok doğru oynuyor gibi geldi şeyler. Bir de çok garip şeyler var. Sağda solda o sağa atlayanların bir kısmı deşifre edilmiş daha önceki olaylarıyla ilgili yorumlar var falan. Konuşulacak Öyle şeyler mi? var. var. var evet bir taraftan da st stadlara polis soksak mı tartışması varken e üç yıl tak diye önce... böyle bir olay olması. 3 ha, ha, yıl önce zaten şeydi. Hop, hemen ardından da polislerin polis konusunun statlarda polis konusunun daha rahat konuşulur olması da kafada Bizim soru işareti vardı. Bizim arkadaşımız vardı maça giden. sürekli Beşiktaş maçlarına gidiyor. Bu maçta ilk defa polis arama yapmamış girerken. İlk kez. Hiç kimseyi aramadı dedi polis. Ya işte kapılar kırılmış, davetsiz girilmiş falan filan böyle bir Bir de çok güvensiz bir dönemde değil miyiz ya? Yani O da öyle. Şimdi Fahir gelse, enseme vursa ben sana bir bakarım yani normalde çünkü Oktay o sıralarda hep gazeteye bakar. Nedense kablo almaya gitmişti Fahir enseme vururken diye o Doğru. noktaya da geldik ülke olarak. Yani bugün çünkü tam ensesine vurulacak günler gibi geliyor bana da. Valla bu da benim için çok güzel el, bir fırsat diye düşünüyorum. yıllardır beklediğim fırsat. Ayağına Ayağına kalan kadar kalan kadar kalan Kusura bakmayın da bu fırsatı tepecek değilim. Bu fırsatı <gülüyor> tepeceğime Ege'yi teperim dair. Ha tepme deyince Emre Altuğ da tepmiş. Ne olmuş tepmiş? At tepmiş. <gülüyor> A A canım. At tepti diye şey var ya. Yok ama ben de şimdi gayet şey yani zannediyorsun ki şimdi oldu böyle bir bizi bir at tepen bir şeyimiz vardı. Neydi ıssız adam oynayan? <gülüyor> o böyle o attan düşmüştü şey. gerçi at tepmemişti Yok, onu. Yok ısırmıştı o at ısırmıştı onu. 2000'li yıllardayız ya. Nasıl bir ülkede 2000'li yıllar ne ya 2014, 2014 yıllarda ya. Hala yani başbakanından oyuncusuna kadar insanların atla sıkıntı yaşadığı bir ülke olur mu ya? Başbakanından oyuncusuna kadar yani. zaten benim ne istediğim yani atla ilgili. At üstünde Orta Asya'dan Anadolu'ya geldi atlayı yatırtopka. at o, kültürü olan bir ülkede bu kadar sıkıntı yaşayamayız Orada yan kesmeyecektik. Yani? Orada kesmeyip geldik burada Anadolu'ya evet, geldik. Muhabbetimiz kesildi. Olmaz at. ya Onlar da at. Diyorsun ki sen işte deve çok kinci hayvan. Yok bilmem fil çok hırslıdır bilmem nedir. Hayır. Hayır. Ya. En, en, en şey, beklemediğinden bulacaktır. Attır esas pis. Onlar yıllar boyunca e, e, nesiller boyunca aktardılar. İşte bunları böyle yaptılar. Bizi buraya kadar resmen bizi Resmen bizi bir araç olarak kullandılar. Bizim amaç değil. Araç, araç diye. Bizim bir... Onun altını da bayağı bir çizerek şey yapmışlar. Misafirimiz vardı da. Onunla bir ayaküstü at sohbeti yapmıştık dükkanda. Bir özür dilerim. Ee, tekrar şöyle toparlamak gerekirse... Bir misafirimiz vardı ve onunla bir at sohbeti yapmıştık. Evet Fahir. Hani sen bu... mesela misafirlerimizde kapatmayı kaça yaptığını konuşuyorsun ya. Ya orada kapatma var. Ortada at mı var? Kapatma <gülüyor> dedikleri... <gülüyor> bir tane at yüzlü adam vardı oradan. Ben başka, <gülüyor> başka bir kanalda anlatayım mı ya ne konuşulduğunu? <gülüyor> başka bir frekansta ben yarından itibaren onu da deneyeceğim. Kapatma dedikleri dükkanın üstün sevgilileri neçiler? Ya o şeyi söylüyordu... O konuşmadan sonra fark etti O kadar at kültürü olan bir ülkeyiz. Atlarla iç içe yaşamış işte kültürümüzün en değerli en sembolik hani at, avrat, silah falan diye böyle konuşuluyor. Ama o bağımızı koparmışız. Bizim süvari alayımız yok diye de sinirliydi. Yani pardon süvari alayı değil. Atlı polisimiz yok. O kadar kökeninde At kültürü olan bir ülkeye hiç yakışıyor at, mu? nerede kullanacaksın ki? Şimdi e niye İngilizler at... nerede kullanıyorsa orada kullan Orada sende. çok park parça var ya. Oraya abi patır patır Ne yapıyor yatırıyor. polisler par parkta mı bekliyor? Buraya gelin la, buraya gelin biz buradayız mı diyor. Hayır canım orada atıyorum mesela Hyde Park'ta toplandılar. Neyle gideceksin oraya? Atla gideceksin tabii. Doğru söylüyor adam Dur. abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tıkır tıkır çalışıyor kafa. Yani, yani bisikletik... Bir yani de galiba da... biz o atla aramızdaki bağ kopardığımızdan... İşte bütün herkesin başına atla ilgili bir şey geçiyor. Çok patiyi asfaltta çok patinaj yapıyorlar. Gerçi ona da uygun bir şey vardır. Ne bileyim lastik ne takılır bir şey. Lastik takılıyor. nal değil mi? Kara lastik. Yıllarca böyle giydik biz kara lastik. Tabii nal da seni çok önemli. Hangi asfalt? Ben da, o zaman at kültürünü tekrar çalanla aramızda e, kopan bağı. Tekrar. Tekrar. Belki de bu attan düşenler, işte at tefenler falan o bağı tekrar kurmaya yani, çalışıyorlar da atlar öfkeli demek. Yani işe atla gelebilecek tek adam şu anda benim aramızda. Farkındaysanız istersiniz. Niye abi ben de gelirim. Abi ben ormanı değil mi hep Biraz daha gelirim. erken çıkarım. O da gelir. <gülüyor> <gülüyor> Niye erken çıkayım? İlk günler biraz acebilik abi. olur da ben gelirim. Arka, arka çok uygun bizim at parketi. At arabası değil direkt at. Bizim de kapalı garajımız atı var. Atı ne yapıyorsun ya? Atı park... Ne yapıyorsun? Park etme değil atı... Bağlıyorsun. <gülüyor> Nereye bağladın? Hayır. Nereye bağladın diye mi sorarsın? Mesela yanlış yere bağladığında Bağlamayı da... Bağlama yeri trafik mi Trafik polisleri atı bağlıyor. Ya yani normalde i̇şte, işte o... Bağlamışsın. O. Onlar zincirle bağlıyor. O aç, bağlama aç değil o başka bir şey ya. Atı nereye bıraktı? Yani. Yani o arkası çok uygun bizim apartmanın. O yüzden oradan abi. çıkarım. At için tek yön falan var mı? E yok, var işte onu diyorum. Aynen o kurye gibi. Her taraftan gidersin. Kaldırımdan da gidersin. Trafik yönü diye bir şey yok değil mi? Yok. Bizim... Sokaktan aşağı inebilirim ben mesela. Tabii canım ters Tabii. diye bir şey. Ne, bir, yoksa kışın o zaman zor 10 dakika fark eder öyle söyleyeyim. 15 a, a. dakika cebimde. Bir şey soracağım. Evet abi. Ben şimdi mesela at kültüründen kopuk olduğumuz için bunlar kafamda birikmiş sorular. Şimdi ata bindin bir yere gidiyorsun ya. Evet. Hı. Dört nala mı gidilir yoksa böyle tırıs mı gidilir nasıl gider? Trafiğe yani bağlı Mesela savaş abi. bir işmana saldırıyorsan dört nala gidersin. Bu Veya kadar işte, mı uzaksın ya? ya Mektubun var. var koştursun da ee? sabah mesela atla işten eve yani evden işe gidiyorsan koşa koşa mı gidilir nasıl gidilir? Abi bu şey gibi bir var. şey gibi yani ya, birinci ya. Vitesi... hakikaten yani araba hiç araba şey kullanmış bir adamın abi. şey diye sorması gibi. Hayır hayır. Arabayla tamam. işe giderken mesela baya hızlı mı gidersin yoksa yavaş mı e, gidersin diye Ben mesela işte üçüncü vites. Tamam. takılan bir adamım. O zaman tamam. Yani neyse ben şimdi bütün <gülüyor> <gülüyor> vitesle program yapacağım da onu. <gülüyor> Onun müشتesi şimdiden vermen güzel de 3. viteste takılan bir adamım derken biraz daha net açabilir misin? Anlaşılmadı. Anlaşılmadı. Garip, elle garip şeyler anlaşılıyor yani 3. viteste hızda. <gülüyor> en sevdiğim üçüncü vites 3. vites. 3. vites candır. Yani sakin kullanıma hayır deme de da cevap verir. Ben şimdi şey mesela atta da öyle. Radyo sabah atla geliyorsan. Evet, evet. Sabah evden çıktım işte. O Ondan da o montum giydim falan. Hadi görüşürüz ben. Önüne falan giz, dedim. Gazete kağıdı da koy yani. Montun içine. <gülüyor> Ata biner binmez ya! ya diye vuracağım mı kamçılayacağım mı ya? niye Yoksa... çıkır çıkır ya. yani? Niye kamçılıyorsun hayvan ya? Sen ne sapık pislik apat ne koysun durup ya? Ya abi onu. Yani şey... diye mi şey yapıyor? <gülüyor> Bunun tersine gitmeyeyim diye hayır yani yol açık mı? <gülüyor> yol açık mı <gülüyor> İleride ya? dört atlı var. <gülüyor> İleride 4 atlı varsa. Ya oğlum bunun 2 vitesi yok ki. bir işte. E, Kaç vitesi var efendim? 3 vitesi var. Biraz koşturursun. Biraz 4 nala koşturursun. bir e, e, Şey var. <gülüyor> ne kadar hakim. Rahvan var. Bak tırıs var. Rahvan var. 4 nala var. Valla arıyorlar. Bir de epe var. Epe var. Filera var. E var. Neyse. Var, daha konuya hakim olanları hissettim ben. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Tamam. <gülüyor> Damla benim sesiniz. Teşekkürler <gülüyor> Damla hanım. At kültürüne hakim misiniz? Evet, o yüzden aradım. İşe geç kalıyorum o yüzden. Özür <gülüyor> dilerim. Atla mı gidiyorsun? Araba mı gidiyorsunuz? gidiyorsun? Hayır hayır hayır. İşe geç. Yani, evden çıkacağım dedim. konu açıldı aramam lazım. Atınız var mı Damla hanım? Ya henüz yok ama çok isterim. <gülüyor> peki o zaman size bugün e, Angelik Akbar konser davetiyesi verelim. At mı verelim? <gülüyor> e, çok arada kaldım. Konser biletini. Konser bilet. Belki <gülüyor> tebrik ederiz. Damla e, hanım bir de soyadınızı alalım da unutma. Yılmaz. Damla Yılmaz. Tebrik ediyoruz Teşekkür efendim size. Teşekkür ederim. Ee, konuyla ilgili hemen şunu söylemek buyurun, istiyorum. At kültüründen uzaklaştık vesaire dandığında o yüzden aramak istedim. Ee, Ankaralılar hani ilginç bir organizasyona katılmak isterlerse bu hafta sonu Ankara Atlı Spor'da çok güzel bir yarış olacak. Ee, engel atlama yarışı. Ee, Bilmem hiç mi orada bir pazarlık kahvaltı seçtiğiniz. Hiç, hiç etmedi. Bizi Geldim. almıyorlar oraya. Nasıl nasıl gelecek? Bir anlatın siz yine de. Atla mı gelmek lazım? Ay evet. yok yok hayır. Atımızı kendimiz getirmiyor muyuz? Kahvaltılık malzemeyi? Yani piknik yapabilirsiniz vesaire ama çok keyifli olacak bu hafta sonu. Ee, öyle kalabalık olacak işte böyle panayı gibi olacak çocuklarınızı getirebilirsiniz. Saat kaçta gelelim oraya biz? Gelecek olursak şayet. Ee, yani 12-1 12-1 gibi o, on, gel 10.30 Sabah Sabahtan gelin yani ama Çok e, rakam verdiniz kafalar karıştı Hakikaten ha ben, Benim de kafam karıştı e, şey. <gülüyor> O atlama şey ne zaman başlıyor Engel atlama gösterisi e, e, Yani 1.30-2 gibi başlıyor Akşam 5-6'ya kadar sürüyor Atlamayı. Akşam 5-6'ya kadar atlıyorlar mı Atlamalar evet, yani, devam edecektir e, Başbakanlık kupası var Hı -hı. E, Akşama kadar sonra işte yarışları vesaire falan çok keyifli olacak yani, Teşvik geç, yarışları mı geç, Pazar tesi miydi sonunda? Mıydı, bir damla dakika bir dakika teşvik yarışları varmış ha? ya. Ya öyle deniyor. İsneğ o ya. Yani. Atıcılıkta teşvik diye bir şey var mı? Var. var yani Pabuç. evet var. <gülüyor> Şeker. Peki damla hanım tebrik ediyoruz sizi. 30 Eylül pazartesi akşamı Ankara Palas'ta 20.30'da 30da Antalya Anceli, Ankara. Akbari, Ankara Palas Palast şahane. Tamam iki tane kaviteyiniz var kapıda isminiz olacak. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hadi görüşürüz işe. Hoşçakalın. Yani Damla Hanım eee aradı da hiçbir merak ettiğimize cevap vermeyip kafamızı iyice karıştırdı. Sen ne merak ediyorsun abi? Ben ben bu işi biraz e, tahmin ediyorum ya. Abi aranızda ata binen ben varım ya ben. Burada at çiftliklerinde geçti benim ömrüm. Tamam Fahir. Yani da. ömrümün bir kısmı. Ve buna, buna rağmen sorduğumu soruya cevap vermem. 3 tane şey söyledim. Epe diyorsun flöre diyorsun Fahir. At dedim. Onu ben dedim çocuğun onu şeyini yaptım. Onu epe yapma. flöre bu dedi bu. Ben, ben bir sohbet zenginleşsin dedim. Çünkü Magdor az kaldı orada Rahvan falan. 4-5 kere Rahvan dedi arka arkaya. O yüzden ben Tır, şey Tırıs dedim Rahvan dedim. Vız gelir tırıs gider bak. Yani ben şimdi ters yöne girebilecek miyim atla? Hız yapmadan. Girmezsen terbiyesizsin Okta. Yalnız Damla Hanım'ın sohbetinden zaten daha havalı bir şey çıktı. Mesela orada yol çalışması var. Hop! Oraya şey koymuşlar engel. Atlarsın üstünden. Daha birinci gün öyle atlama zıplama olmadı. Arabayla arasındaki en büyük avantaj bir şeyin üstünden atlama özelliği. Hiçbir şeyde taşıt da yok şu anda. Engel üstünden atlama. Peki mesela bir atı ne kadar bırakabiliyorsun kendi başına? Kendi başına 18 üç. yaşından sonra tamam mı? <gülüyor> mesela <gülüyor> <Radya 'ya geldik gülüyor> 3-4 saat bırakabiliyor. Dinleyicimiz <gülüyor> mi var? Günaydın. Hello. Merhaba kimle görüşüyoruz? Günaydın Pınar Cemal Hanım. Pınar Hanım evet. hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun dinliyoruz sizi. Ben atla ilgili bir bilgim yok ama Angelika Akbar bileti için aradım. Maalesef <gülüyor> efendim. Onu ama eğer ama. atla ilgili bilginiz olsaydı Angelika Akbar bileti kazanmak sizin için o kadar kolay, olacak. kolay, kolay Valla olacaktı. Valla doktorun ki. doktorunuz yanıtlıyor şeklinde. At doktoru musunuz? <gülüyor> Hayır. Baytar olsanız gelin hadi böyle. İnsan doktoru. <gülüyor> Davetimiz var mı orada? Yani Angelika Akbar'ın inşallah bir rahatsızlığı yoktur. Davetimiz bakayım. Ya var bir tane daha var da. Hay Allah ya yani İnşallah şey ne yapayım? <gülüyor> ne Biz ne, ne yapalım? <gülüyor> te Geç telefon etmezydiniz. Hiç, Hiç <gülüyor> telefon etmezydiniz bunları. Dördümüzde şu anda sıkıntıya girdik. Acel Akpar dahil. Peki. Bunları alın şöyle yapalım. Peki, şöyle yapalım bir biz size. Isterseniz. iki kişi davetiye vereyim ama lütfen kimseye söylemeyin çünkü herkes anlayacak. <gülüyor> herkes anlayacak. Biz İyi mağdur duruma bu. düşeceğiz. <gülüyor> Ne doktorsunuz Pınar Hanım? Cilde uzmanıyız ben. Cilde Dermatolog. uzmanısınız. Evet. Dermatologsunuz değil mi? Evet. Bir şey sor, bir şey değil ki dünyada en güzel cildi olan hayvan hangisi? Ya insan cildi yılan gibi olsa daha mı iyi olurdu daha mı kötü olurdu? İnsan. İnsan dedi ya. Diyerek böyle felsefe diyor. Pınar Hanım diyor. insan diyor. Peki. İnsan diyor. Pınar Hanım davetiyeyi aldı ya. Rahatsızlıyor <gülüyor> <gülüyor> canım. Daha almadı. Bence daha almadı. Yani. anda zaten. bir hayvan gibi. değil midir? Bir dakika. Bazısı var hayvan. Oradan yani. yürümeyin hiç. Hiç <gülüyor> beğenmedik. Oradan yürümeyin Pınar olmadı Hanım. Olmadı mı? Yok olmadı. <gülüyor> Hay Allah ya. Ne yaptım Rahatsızlığınız ya. falan var mı? Eksaması olan var mı? Benim biraz pütür pütür oldu Burak. Ne yapalım? Su <gülüyor> mu? Hemen biletleri almaya gelince sizi muayene edebilirim. Siz yani okle cevap... da müdahale edilmesi lazım. bu cevapla davetiyeleriniz. <gülüyor> Maalesef. <ta> ne o <gülüyor> <Ay, inanmıyorum. gülüyor> Çok hmm, güzel tamam. sesin var diyormuşum. Ah, bravo. Şimdi şu anda şu yapıştırdık tekrar abi. <gülüyor> <yapıştırdım gülüyor> Buradan 30 Eylül Pazar sabahı evet. yani demokratikleşme paketimizi açıkladığı gün. coşkulu günde eee <gülüyor> sizi de akşam Ankara Palas'ta e, ağırlayacağız. <gülüyor> Yayınlanıcılar diyoruz konserde. Telefonunu falan bırakmazsınız. Soyadını bırakırsanız orada çünkü konserde <gülüyor> çalarsa rahatsızlık olur. <gülüyor> Soyadını aldık mı bunları? Soyadını aldın mı? Cömert hanım. Kınar Cömert. Kınar Cömert. Kınar Cömert. Top top Kınar Cömert. Bye bye. <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bir şey soracağım bu şarkıyı biz çalmış mıydık ya? Bunu çaldık abi. Abi, abi, abi saat tıklayıp baksana çalmış mı bir bakayım. Daha önce Çünkü başka diyeyim. bir sting şarkısı evet. da çalmış olabilir. Evet yok, yok. abi yok yok bunu da çaldık ya biz. 90... galiba sting sevmiyoruz gibi bir şey algılanacak. 95 95'inden beri çalınmış mı bu şarkı? Yanında yazıyor abi. Ne yani daha diyor? Daha önce çalınmış. 4 kere çalınmış. O zaman, o zaman kes. Ya. Polis. The Palace. Burası Yeni bir saatin yapalım. başından mı buyursunlar. Bundan sonra böyle yeni saatin başından buyursunlar. Bu saatte güzel Pink Martin'i bir şey istinaden Manjelika verelim. Manşelika Akbar davetiyelerini verdik. İki tane İki güzel tane verdik. Bir de Pink Martin davetiyelerini verdik. Tamam. Pink Martin'i davetiyemizi de güzel verelim. O da çünkü yakında biliyorsunuz. Yine ne var. kadar yakında? Çok yakında. Yine bir yani at sohbeti açtık bağlamadan bıraktık ya. Evet, bağlamadan at sohbetini e, biz, biz mi bağlamadan bıraktık? Demek ki dinleyicilerimiz o muhabbetin havada kalmasını istediler. Öyle bıraktık. Yok yok gelmiş ee, yani... Twitter'dan cevaplar var daha doğrusu Ben Twitter'dan cevabı neyleyim Oktay Neyleyim Twitter'dan gelen cevabı Ben yine söyleyeyim de sana. Tamam Ama abi sen, sen ondan söyle Sen neyle? nasıl değerlendireceksin bilmiyorum Tamam söyle ne diyor ee, Twitter'dan dinleyici Senin ne demiş? demiş ki mesela Irmak Hanım vardı atlardan anlayan Ne oldu o gitti Sonra Irmak Hanım'a e, şey biliyor musun Mensiyonlayınca <gülüyor> Irmak Hanım da cevap vermiş Atlar kaç yaşında olursa olsun öyle bırakmaya gelmez Ot görür gider ses duyar korkar demiş Vay yani ya. uzaklaşması tam pek bin... kolay demiş Öyle bırakma, bırakmaya gelmez Ata demiş. dövme diye bir şey var mı? Ata dövme mi? Var. Ben çünkü sarısına tam dur. Ot görür giderim ses duyar korkarım yazdım istiyorum Sarısı Vay Ege sarısı mağrısı diye Senin ağzından Ağazım duyacak beni atın sarısı Senin <gülüyor> ağzına ne kadar güzel yakışıyor Atın sarısı <gülüyor> Sarısına baktırdın mı? Baktırdım Başka atın bir bölgesini daha söyle Ay, çok. Yular Bak bu peş, adam... Peşkin. <gülüyor> Çok hastaymış Yırmak Hanım. Geçmiş olsun. Aa, geçmiş olsun. olsun. Neden? Geçmiş olsun. Büyük hastalığının sebebi Nazar mi? büyük ihtimalle. Ee, ha başka hafta hastalıkların başka var mı? Var. Hafta sonu ee, şey pardon. Bir de o olabilir. Yani serinle çıkmıştır. Nereden bileyim yani Ankara'daydı diyorum ama uyduruyorum yani. Benim soruma cevap gelmedi. Ne? Yani ben radyoya altta <gülüyor> geliyor olsam evet. çıkıp dört nala mı geleceğim? Yani mesela... Geç çıktım evden. Nereden o zaman çıkacaksın abi. Allah'ım ben bu Sen içer yanlış söyle ben, ben sana ben, geleceğim. Ben, ben, ben sana söyleyeceğim abi. Yıldızdan Nereden şey yıldızdan. çık abi. Çetinemece çık. Çetinemece çık. Çok zorluğuna girersin abi. Ben vadiden gelirim. Ne vadisi? Hem de havuzdan falan orası, giderim. Orası kaldırım kaldırım var o vadide ya. Ne yapacaksın? Havuzun içinden de böyle atlar giriyorlar ya suyun içine. Sizlerine kadar şey bileklerin at bileklerine kadar orası. Sen, sen de böylece izini takip edemezsin. Sen de ıslanacaksın Ege. Islanmaz ya. Zaten bu üstüne çıplak Ege'yi çıplak bindireceğim. Ata Ya sen yine onu sonra bindirirsin At mı bindirirsin çıplak de? ben mi çıplak At da çıplak sen de çıplaksın At çıplak eğer siz ata bineceksin Ege Sen onu bindirirsin onu sonra yapın. Önemli olan eğer siz baş değil yapayım. Değersiz ata binmemek <gülüyor> Aç sırtını şimdi yapacağım 0-5 dövme yapacağım <gülüyor> Bak ne yapacaksın biliyor musun o, Evden çıktın Tamam Atı sen otoparkın bırakıyorsun alt katta yoksa otopark abi dışı alan, marketin olarak. önüne mi bağlıyorsun yok otoparka ben şey yaparım tamam otoparkta otoparka iniyorsun abi tamam ondan Yine sonra belli görünce kal bir ama bir kere otopark otopark otoparktan tamam onları da istediğin gibi şüşmüşle ama bilmiyorsun otoparkta ama bir şey soracağım tamam. ya el ele beraber ve... beraber <gülüyor> çıkıyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Ali'ni sen orası, okula atla mı orası kayar Ha, gerçi at ser arabasıyla serviste yazdı <gülüyor> sadece servis at arabasıyla. Şöyle bir şey var e, mesela Ali'ni serviste bir yere kadar takip edebilir. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şu, o güzel bir şey olabilir o... faydası olabilir atın. En son orada mesela... bakarken ben dört şey Şaha kalktım. Bir şey söyleyebilir miyim? <gülüyor> bir şey sorabilir miyim? O şey Amerika'da bir adamlar var ya e, eski eski türlü yaşıyorlar diye miyse Mormonlar mı? <gülüyor> evet. Mormonlar diye bir evet. şey var değil mi? Tamam. Evet. Onlar böyle ben serili, hala at arabası hala da, at araba, atla takılıyorlar falan biz evet. peki böyle hani ona benzer Mormonlar değil de Mormonlar gibi mi? <gülüyor> gibi yani öyle bir şekilde biz şey yapıyor olsak yap, yani bunu şey yapabilir miyiz? Herkes bize saygı duyar mı? Biz at şey yapacağız. Evet, mormonlar da biraz say... Tam Mormonlar değil ya onlar Mormonlar değil. Tamam ben dediğini anladım. Başka yani, bir şey var. Başka bir şey mi ha? Şeyde. Evet. Anladınız yani demek ya istedim. Böyle modern hayatı modern tamamlasın. hayata kapılarımız kapalı. çok, çok da kapalı da değil. Çok çok şakası yapılıyor onların. Neydi onlar ya? Fledelfia'da değil mi? Yoğun olarak Fledelfia'da yaşarlar. Onların ama kendilerine ait yaşam alanları var. Evet, Biz oradan... de yavaş yavaş yaşam gerçek, alanımızı gerçek kendimiz şey omuz çıkıyor. ata ata açacağız oktay yaşam alanımızı. Ya çok da açmamal lazım çünkü sonuçta gidiyorsun gidiyorsunuz. Yani çok acılmayalım beyler diye konuşuyordur onlar. Yani yine onlar da gerçi şey yapıyorlar. Tamam e, ben fikir olarak. Şey. giriyorlar okay. yani o şey. Ama Okay'dedir. o kadar kolay olmaz Faiz. Tamam. Sorunun cevabı. Sonuçta bisikletler geçen gün e, dünya otomobilsiz gününde dışarı çıktılar biliyorsun. Yine dövmüşler bisikletlerden birkaçını. <gülüyor> Mesela oradan düşün yani. Atla dövmesi zor olur. Ha, Bisikletli biraz altın. Atın beni dövecekler. O biraz zor. Yeterince atın... iri bir atın üstünde kimse seni dövemez. Amişler amişler. Amişler ha, ha. amişler. Anşam beye teşekkür ederiz. Amişler. Ee, yani o yüzden çok kolay değil. Ama sen şimdi biniyorsun abi. Tamam mı? Ege. Hı hı. Ata biniyorsun. Bir kere şeyden çık abi. Yukarıdan çık. Evet abi yani ben de onu aşağı diyorum. değil. Yokuş'tan yokuş yukarı çık. Ali Babacan'ın evinin önünden. Tamam. Tamam mı? Oradan Tam devam Tam adresimi de ver de. <gülüyor> Tam adresini ver, vermiyoruz <gülüyor> canım. Ne olacak ya Yoksa oradan... söylerdik de ben diyorum ki Çetin Hameş'ten, Tamam Çetin da 4 Hameş'ten. nala mı? Benim sorum o. Abi orada nala mı 4 nala, mı nala, çıkacağım nala ya? Yokuş yukarı 4 nala diye bir şey mi var Bir adam? istesen de 4 nala gitmez. Gidemem. Gidemem. At bana bakıyor mu? Abi <gülüyor> saçma olmuyor mu diye bakıyor. Ee, araba nasıl vitesli araba çekmiyor? At da sana bakıyor. Abi biraz... Ayıp olmuyor mu diye. En, atın herhalde en büyük dezavantajı bakma özelliği. Arada binicisine. Zaten at bakmasın diye o şeyi takmıyorlar mı ya? Evet, binicisine bakma Gözlük yan taraftan gözlükler. At, at gözlüğü. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Bülent. Bülent Bey hoş geldiniz yayınımıza. Anlar mısınız atlardan? Vallahi atlardan anlamam da bir şey soracağım. Bir şey söyleyeceğim. Dört dolar nasıl olacak bu hani... E, asfaltta falan atın bacakları ikiye ayrılmaz mı? Doğru işte biz de onu düşünürüz Lastik at ilk e, başta zaten. Asfalt, asfalta göre şey Lastik var. Lastik nal diye kapattık. De, <gülüyor> deseni olan <gülüyor> nallar var Bülent Bey. Kışlık nal takacağız. Tra trafikteydim bir arı kaçırmışım orayı demek ki. Ya işte e, orası, orası, orası dinlenmeyince anlaşılmıyor bizim program. <gülüyor> <gülüyor> Tam o kısım. Yani öyle çözdük biz kapattık onu. Sizin başka fikriniz var mı? Yok bir de ben bir şey duydum Buyurun. atlar hakkında ama ne kadar doğru bilmiyorum. Böyle atlarıyla anlamaz varmış en sonunda çatlarlarmış. Doğru mudur acaba? Ne, sahibine itaat yüzünden durmuyor. Bu adam beni kamçıladığına göre devam etmek zorundayım diyeyim. Demek ki Çatlıyor ben iyisi Herhalde böğrüme boş böğrüme ağrı girdi diye düşünüyor. Önemsemiyor. E, önemsemediğin zaman o rahatsızlıklar nüksediyor. Nüksedince Ne oluyor? maalesef atı Çat. kaybediyoruz biraz acıklı bir şey hakikaten ya koşuyor koşuyor ve çatlıyor Sahibi de şey bu hala kamçılıyor demek koşacağız mecbur falan diyerek durla dur yeter falan demiyor yani hatta peki çok evet, teşekkür var. ederiz efendim atı da çatlatmamak lazım hakikaten ben çünkü Oktay'ı aramak istemiyorum abi ben şu anda çetine evet, şey şey. at çatladı beni alır mısın <gülüyor> Bir, bir şey daha soracağım. Daha doğrusu istek ee, şöyle 90'lardan hani bugün hava kapalı benim aklıma direkt şey geldi. Ee, bir şarkısı vardı. Wonderful Life miydi? Wonderful, wonderful, wonderful, wonderful life. life. Wonderful Life'tı. Evet. Böyle kapalı havalarda hep aklıma gelirdi. O Çalıştı da benim de hep aklıma gelir. Vallahi Bülent Bey benim de aklınızla bin yaşayın. Vallahi benim <gülüyor> de aklıma gelmişti. Gerçi bu yani parçayı kaldı. biz çaldık. Kaç yıl önce çaldık Ege'ye. geçen Onu çalmıştık. Sene... Onu da çalmıştık ama geçen sizi kırmayız. Biz, bir sene sonra tekrar çalıyoruz. Bakın size <gülüyor> size en güzel hediyemiz olsun bugün. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Ne demek ya? İyi günler diliyoruz i̇yi efendim. günler Başka efendim saygılar. Kabul buyurunuz efendim. Abi. Yani şimdi şöyle bir 1000'inci 1000'incimiz olsa. bizi Bize Ankara'da bir yerden bir yere atla nasıl gidilir anlatsanızsa oradan şöyle çıkacaksın kenardan kenardan orada coşturacaksın orada iyice kamçılayacaksın falan filan diye. Ona göre ben de şimdi şey mi? Sen işte rotanı vermen lazım. Rotanı abi. ver. Ben diyorum Turan Güneş'ten yukarıdan aşağı. İyiyler efendim. Kadın aşağı mı? Hmm. Ben Konya yoluna çıksın derim. O Günaydın kadar. efendim. İşte oradan geçecek otlu ormanına gitmiş. Lütfen birisi deyince... bağlansın ya dedim sen. Günaydın efendim. Alo der misiniz lütfen? Alo diyeceğim. Beni alo demek zorunda bırakacaksınız. Ay, bu dinleyicilerimiz Yok, var ya. Yani. Gerçekten de at kültüründen kopmuşuz maalesef bu bu, Buradan bu anlaşılıyor. Demek ki eskiden ben şöyle söyleyeyim. Ege hatırlıyor musunuz bilmiyorum. nokta bir e, uçağımız uçağı olan dinleyicimiz var. 3-4 tane dinleyicimizin uçağı olduğu ortaya çıkmıştı ki arayanlardan sadece. E zamanı atı da olan dinleyicilerimiz, atı olan çıktı dinleyicilerimiz ama... vardı da at yani çok pahalı olmaması pahalı olmamasına rağmen alımında artık herkes demek ki kopmuş yani buradan bu anlaşılıyor. Yazık. Yazık yani. Zor ben... abi baksana ya. Bak sor teknesi olan dinleyicimiz var mı? Diye. Ankara'da deniz yok ama milletin teknesi çatır çatır. Bak sor kaç tane dinleyicimizin teknesi hmm. var. Birisi de şey çağırmıyor mi? ki yazın gelin teknede bizim de. bizimde. <gülüyor> <Dertlerimiz gülüyor> ayrı. Nereden? <gülüyor> <Nereye>? yani... <gülüyor> Nereden? Nereye? Yani. Nereden nereye? Atı'da... Sen diyorsun Amişler gibi biz kendi kulübümüzü kuralım. Biz Amişler, ha? ilk Amişler e, başka bir şey olur artık biz de Amişler biz de tabii, değil, evet. Yani ya başka güzel bir şık bir isim bulmamız lazım. Amişler böyle çok sempatik bir taraftan hani Amerikalara da sempatik geliyor. Bize de sempatik geliyor. <gülüyor> bir de Amiş'te de de değiliz yani. Bence daha net olarak. Amiş'lerin esprisi ne? kullanmamak lazım. Tabii evet, canım onu, da. Mormon'ı da kullanamayız. yani. Mormon sempatik değil zaten. Amiş'se sempatik. Onun da hiç alakası olmadığı için hiç kullanmamak evet, Hiç <gülüyor> alakası yok. Ben de demek istediğim şeyi anlatabildim. beni. Sen öyle bir kendine dünya kurmak istiyorsun yani. Ve bu dünyada... Birbirimize sıkı sıkı sarıldığımız Radyoyu kapat. sen Radyoyu, radyoyu kapat. Sen. kapat sen. Vallahi Bravo. Vallahi çok han. Bravo. Kapatan hanfendi için geliyor. Kime söylediniz hanfendi onu? Eşinize mi, arkadaşınız Eşime söyledim. Vallahi evde her şeyi siz mi hatırlatıyorsunuz beyefendiye? Yok. Radyoyu Şimdi kapat istersen. Ya, kombiyi biraz kız istersen falan bunları Yok, hiçbir şeyde kendisi akıl kendi etmiyor o beyefendi. Düşünür mü? Düşünme kendi akıldır evet. Peki kimle görüşüyoruz? Yudum iki yakın. Nasılsınız? Yudum iki. Yudum Hakikaten Hanım. tam böyle bir şey. Kocam Özelden. zehir gibidir der misiniz? <gülüyor> Derim. Evimin direği der misiniz? <gülüyor> Evimin direği. Yani mi? ana temel kolonu. <gülüyor> hani. Evet. Yudum iki mi hanpendi? İki, i̇ki yakın. yakın. Kocanızın soyadı değil mi? Evet. Halbuki siz yıllarca yudum 2 diye bilindiniz. Bir de yakın diye bir şey çıktı. Ne kadar güzel. <gülüyor> ne espriler yapmışlardır evet. size yudum hanım. Ben kendimi zor tutuyorum. Orta... <gülüyor> Vallahi ben de çok zor tutuyorum. <gülüyor> Ortaokul yıllarına dönmeyesiniz diye. Ya, yok, yok, yok, yok yok istemiyoruz işte zaten. Yani. Yok Aa. istemiyor. Yapmayalım canım. Yudum evet. hanım atınız var mı? Yok. Eski baytarlardan yudum hanım. Evet. Heh, baktınız zaman... mı at? Baktınız mı hiç at? Ee, yani direkt benim muayenem hiç olmadı ama derslerde hocalarımızın eşliğinde bir takım muayeneler yaptık. Atlara muayeneler. Evet. Ne Peki, yaptınız ata? Anlatıyorlar Biraz mı size at binmeyi daha doğrusu at nasıl kullanılır falan filan onunla ilgili bilginiz var mı yok? Yok hayır binişle ilgili değil daha çok. E, Çatlamayla hayvanın, ilgili mi? Hayvanın hastalıklarıyla ilgili derslerimiz var. Aman atın ne hastalığı var değil mi? Evet yani, mantar yani var de ayaklarında de. mantar oluyor Kokuyor Peki bir <gülüyor> Biraz yuvarlak bir soru olacak ama Ben de yuvarlak cevap veririm Şöyle sorsam size <gülüyor> Çok iyi bakılmayan bir at mı daha çok problem çıkarır Yoksa ortalama bir araba mı? Yani ortalama ee, bir arabanız var diye çok düşünüyoruz Çok iyi bakılmayan bir at daha çok problem çıkarır Problem dediğim masraf diyor Ege yani. Masraf, yani. Evet. masraf değil ya yani. Bir de atın masrafı ne olacak ki ne kadar ot Be, diyor Benzinden ucuzdur otu alması ee, sadece otla değil iş yani atı besleyenler asıl bu bir e, böyle sektör yani yarış için besliyorlar Bunlar yarış için ya ben, ya ben, ben, ben gündelik, evden işe işten eve abi. ayağımı yerden kessin diye i̇şte düşünüyor ke nal önemli nal Nal çok gidiyor diyorsunuz. Evet, nal, nal, Bunun yazlık nalı var, <gülüyor> kışlık nalı var. <gülüyor> evet. Asfalta göre nalı var. Çok, yani çok... onu iyi bir, iyi bir nal bant onu yapmazsa onu veteriner hekim çok iyi, her veteriner hekim bilmez onu. Nal i̇yi çakamıyor musunuz? Nal, Mesela evet, siz nal evet, nereye ben... çakılır? Hiç çakamaz mısınız? Elinize bir nal versem. Ya ya. O riski göze almam. Yani, riski ne canım? Yani Depebilir. Ama ya yok. Hayır, bir canlı doku var oraya. Getirmeyeceksiniz canım zaman... o tır, tırnaktan kenardan yandan çıkarıp orada kıvıracaksınız zaten. Çivisini. Sen yaparken ben izlerim o zaman. <gülüyor> Bence en güzel cevap. 22 senelik yayın hayatımızda en güzel cevap. O. Sen yaparken ben izlerim. <gülüyor> bunu da öğretmiyorlarsa mektep de biz de mektepte okumadık yani. Ankara'da nalbant var mı? Var. <gülüyor> Genel ben ortaya soruyorum yudum adamı sanki size soruyormuşum gibi şeyler. Sen <gülüyor> nalbata gittin de bakarız bizde. <gülüyor> Bildiğim yok. Sizin tanıdık nalband. <gülüyor> ya bizde bir, bir nalbant lazım ya yani onu. Bir Al işte türü. birinci dakikada problem abi at sahibi olan adam evet. şehir içinde. Ya onu atı sıfır alırken bütün nalları takılmıştır diye onun şey belgesi var. Abi ortama göre <gülüyor> takıyorsun. nal garantisi ya. var. Ama ortama göre takıyorsun. Yazı var, kışı var bunun. Ya, Yağmurlu zamanı var. Kışlık nalını yazlık nalını adam saklıyor. Nal otelleri var. Ha var yani öyle. <gülüyor> nal şey. nal bant var o zaman. Tabii tabii var kesin. Peki, Ama yudum, yudum adam bilmiyor. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> efendim. Görüşmek üzere. İçinize de sevgiler. Güle güle hoşçakalın. Ya, hoşçakalın. Ben bir de artık... at çok ürkek hayvan ya. Yani nasıl Ot şey görev gider. Ben Ses ne oldu yediğini bilmedim. Bak bir şey soruyordum Yudum Hanım'a. M Mercan. Abi benim erken çıkmam gerekiyor bugün. <gülüyor> dur ee, dur otur ya. Empana da <gülüyor> Başka da bir şey demeyeceğim ya. Günaydın efendim. Al, al işte bilen Mesela, var sanki. At, at olsa stüdyoda korkardı bundan. Marul mu alacağım? Yağlı marul mu yedireceğim sürekli? Ulan her günde marul yedirmez. Yani... Havuç arada ödül olarak havuç. Havuç. Ne ceza alarak da kapuz <gülüyor> Hayır yani ne kadar şey vereceksin Kaç tane avuç bir avuç mu Ulan koca bünye ben bile bazen bir avuçla Kesmiyor beni Bazen kendimi <gülüyor> <Maşallah>, ödüllendiririm <mi gülüyor> öyle kendimi, kendim ben düşünüyorum diyorsun yani <gülüyor> Ev <El> gibi, <gülüyor> gibi düşünüyorum <gülüyor> Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz beyefendi Ali ben Ali, Ali bey, bey lütfen hakikaten seyis olun bir şey olun lütfen, bir şey ol, Atla bir bağlantınız olsun bilye, Atınız lütfen. olsun hiç alakam yok yani küçükken bir kere atabilmiştim o oh. tamam yeterli o <gülüyor> oh, bak ne güzel bağlantınız <gülüyor> bence yeterli. her şeyi bir tarafa öncelikle dürüstlüğünüz için teşekkür ediyorum <gülüyor> ben, ben tamamen sizi çok özlediğim için aramak istedim İyi yani yapıyorsun. geçen hafta dinleyemedim geçen hafta başladı program ama dinleyemedim bugün çok içimden geldi arayayım dedim. İyi bir yaptırsın. de ata ödül olarak e, az önce siz ne dediniz ödül olarak neler siz Havuç, Havuç filan verilmez, şeker verilir. Şeker de verilir doğru. Abi şeker Bu... verilir. At şekeri çok şey. At konusunda, at gözlüği <gülüyor> tecrübelerime dayanarak <gülüyor> söylüyorum diyorsunuz. Gerçekten Anladım. çocukken binmiş ya. Yani atla A ilgili bildiğim budur. havuçtan avuçtan mı yedirmiştiniz Ali Bey? Ben havuç kendim yemediğim gibi. Hayır, hayır havuç havuç, yani. havuç, şekeri havuçla ha, havuç, bir. Tabii tabii avuçla. <gülüyor> evet çocukken bilmişsiniz. Onu anladık <gülüyor> bir kez de. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek Güzel üzere. Ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın. Havuç elma kesme şeker en sevdikleridir demiş. Irmak ya en Hanım. sevdiklerinin dışında at, da sevdikleri. At sahibi olan bir işler olarak. Ben de olarak, mesela şey sevmiyorum bazen. Tuz ihtiyacı içinde. Kasulyeyi çok sevmiyorum ama. ...tuz ihtiyacı deyince... ...Fahir aynı anda hem sen hem at hakkında konuşursak... ...üst üste konuşmuş oluyoruz. Ya şimdi bak hayır ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Fasuly ya at hakkında konuşalım ya senin hakkında konuşalım. Tamam yani hayır burada teşvik kendimden... ...sen anlat evet. Şimdi Haydi. ben ara bulucu olmak zorundayım. Buyurun. Bak, ...Fahir diyor ki tamam atın sevdiklerini verelim ama mesela... ...Fahir de mantı seviyor her gün mantı mı olur? Ara bir iki haftada bir mantı... ...oo bugün bak mesela sen zeytinyağlı fasulye... Oktay Demirci'yi ödüllendirmek için evet. Zeytinyağlı fasık. ama <gülüyor> bak gördüm günü... o kendi kendine ödüllendirmeye başladı. Her gün olmaz arada ne yiyecek? Ara öğün yiyecek mi? Evet. O... Ara öğün ne yiyor bu? Tamam mı? Tamam. Yani öyle söylüyorum. Irmak <gülüyor> Hanım demiş tuz ihtiyacı olur mesela demiş sıra demiş. O zaman demiş gider <gülüyor> sakallı, yala... iki tane pastaneden sakalla <gülüyor> Gider yalar kaya, kaya tuzu yalar Yalar mı? Hı hı. Kaya tuzu O çirkinmiş ama ya. Evet ya ne bir şey tuz ihtiyacını kutur. yalayarak ben alsam. Ne yapsın? Katır kutur yemesene bir şey demiyorum ama gidip de düzenliyorum. Atlar, atlar nasıl çatlar diye bir Heh. soru geldi Günaydın bu arada. Onu da cevaplamamız lazım. Buyurun efendim. Günaydın. Günaydın ben Kenan. Kenan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk nasılsınız? İyidir Teşekkür efendim. De. Buyurun atlar. Atla bilgileri aldınız mı? <gülüyor> Aldık efendim siz de değerlendiriniz Tamamını Kabul, alamadık. Buyurunuz. Şu dakikaya kadar dinleyicilerimizden aldığımız at bilgileri sadece yazmayı öğrendik yani at iki harfi öğrendik. Ha, Karşılığında da şey, iki nokta üstü üstüden sonra bir şey koyamadık. Mesela Kenan Bey ondan a, ileri buyurun. bir şey söyleyemeyeceğim. Atlar nasıl çatlar? Bilginiz var mı? Bize aktarabileceğiniz bir şey var mı? Atlar çok koşarsa çatlar. Bunun da dövme yaptıracağım sırtımdan. <gülüyor> ya kapının girişine yazdıralım işte. Atlar çok koşarsa çatlar. Lütfen Abi. çatlatmayınız. Başka bilginiz var mı? Çok koşan şeyi. at çatlar, ata binen kılıç kuşanır. Hayır atlı... <gülüyor> Ooo <gülüyor> atlı sözlerine biz... Bir de zayıf atasözlerine girdik ya. Ata binen kılıç kuşanabilir. Atasözleri deyin Kenan Bey, <gülüyor> dövme yaptırabileceğimiz ifadeler diye bir şey yaptı. Gelin ata binmiş <gülüyor> ya nasıl ne? demiş. Onu yazalım. Mesela şimdi atlı at, atın polislere... yanına bağlama yahuyundan yakılından. Atlı polisler olduğu zaman mesela göstericiler yere çöktüğünde atlar üstüne gidemezmiş. Bunu biliyorum ben. Ha Aa, ondan. O yüzden demek ki altı tamam, polisleri evet. kaldırırlar. Onları, onları eskiden öyle tedbir alınca kaldırdılar. Aa, amirim hepsi çöküyorlar müdahale <gülüyor> edemiyoruz diye şey olmuş. olmuş. <gülüyor> evet öyle de. Bu arada atlar e, siz atların neden çatlayacağını söylediniz. Nasıl çatlar soru. Ha, nasıl çat ortadan. <gülüyor> Çok hani ne kadar, ne kadar? Benimki de <gülüyor> soru yahu. Ben başka Başka merak ettiğiniz şeyler varsa sorun. Tam, tam ortadan biliyorum. mı, yoksa böyle verevine mi biraz? Yani. Yok, ee... şöyle karından aşağı geriye doğru, tam tek, aşağıdan ortadan. Tek kelimelik cevaplarınızla bu sabah güven verdiniz <gülüyor> <Anladın. ben. gülüyor> çok, çok biliyor gibi duruyorum, değil mi? Evet haket. Demek ki sorun? Bil... Başka bil... soru var mı? <gülüyor> sorun abi, sorun abi. Atla, sorun. atla ilgili soracağız. Atla ilgili soracağız <gülüyor> abi. Atın en sevdiği Aynı. şey nedir? Atın se neyi sever abi at? At gezmeyi sever. Yine pek kelime Sadece gezmeyi. De Bunu de pek bilmiyor galiba çünkü at gezmeyi sever dedi. Ne Ama yer yani şehirde, ne yer anlamında? Şehirde binilmez yani. Elma sever. At elmayı çok sever. Hiç en çok ya. elma sever. Hiç olmayan bir şey bile ikna etme konusunda Ol. başarılı Peki, Gerçekten çok elmayı çok sever ya. Yapmayın böyle. Ya size inanıyoruz yani, güveniyoruz. Tabii ki. Bir şey söyleyeceğim. Bir bilet istiyorum ben. <gülüyor> bu kadar. Bu... <gülüyor> <gülüyor> bu kadar bilgi, hiç, hiç bilgi vermeyenlere kan? bilet veriyorsunuz. Sizi zor durumda bırakmak için aradım ben. Peki efendim çok teşekkür başarılı ediyoruz. Çok başarılı oldunuz Gerem evet Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Şu anda biz ne yapacağımızı şaşırdık vallahi <gülüyor> Elimiz ayağımız dolaştı ne yapacağız? Kolay gelsin Çok size. teşekkür ederim. Sağolun. Hoşçakalın. Ya bu kadar mı şey olur ya? Ne bu kadar mı at olur? Har yani illa ata bininci değil de böyle ne bileyim fantazi edebiyatına meraklı falan birisi de oradan şöyle atlar hakkında bilgisi olan. Lan deditmemek için kendimi zor tuttum. Fantazi edebiyatı ne lan? Böyle fırfırlı böyle şövalye kıyafeti <gülüyor> şey giymiş ata binmiş. Egeköycüğün fantazi dünyasına hoş geldiniz. For English, press 9. For English, press Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Fatih'den Fatih bey hoş geldiniz hoş bulduk merhaba hoş geldiniz Fatih bey sinirlerimiz çok bozardınız değil Hakikaten sinirlerimiz bozukken aradınız kusura bakmayın evet, farkındayım Fatih bey siz de <gülüyor> çok hakim gibi durmuyorsunuz ama <gülüyor> sizde kimce yok öyle çok hakimetim yok sadece yayında mahcup ettik topluluğu vardı ha Neydi? Topluluktan mısınız? Topluluktan arkadaşınız mı var? Yok. <gülüyor> <gülüyor> ne topluluğu varmış? Fatih Bey ne topluluğu Otlu binici topluluğu. Otlu binici topluluğu. Öyle bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan ben bir kursa gitmiştim. Evet. evet. Biraz at binmiştik. İşte orada bize öğrettikleri. Hı hı. Atlara öncelikle arkadan yaklaşmayın diyorlar. Tamam. Yani Mesela Çocuk... duran bir aracı nasıl arkasından geçilmez? <gülüyor> Tepebilir doğru doğru. At ya at biraz tepebiliyormuş. Evet, başka? iki atın bir, arasından de... mesela karşıdan karşıya geçerken iki, atı iki atın arasını kullanmayınız ki... derler. Çünkü Aynen yine öyle. bir atın arkasından geçmiş <gülüyor> <Hiç> oluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> buyurun, yani buyurun fatih. bu ne demek oluyor? Sürerken atı işte bıraktığınız yere öyle bir yere bırakmıyorsunuz ki arkasına birisi geçmemeli. <gülüyor> duvar <gülüyor> duvar dibine yanaşırsan duvar. <gülüyor> Duvara bağlayamayız Paralel yani. bırakacaksın atı yandan geleceksin. Başlı bilgi var mı? Başka bir de e, çiftleşme dönemlerinde bilmemek lazım. Çiftleşme dönemi oldunlar, onların da mı dönemi var yoksa kafaya göre şey mi yani? Hani? Valla kedilerin martayı yediğimizde... gibi bir şey var mı? Hay kedicilerdi, başka memelilerde o kadar şey mi net mi? Mesela tavşanların da bir çiftleşme dönemi var mı yoktur ya da atların da Bence öyle bir... Öncelikle tavşan konusunda hiç bilmedim. <gülüyor> <gülüyor> Orada kendimizi bir tutalım. Çünkü zaten yani. paralel devam ediyor yayınımız. Çiftleşme döneminde, yani çiftleşme anında binilmeyeceğini tahmin ediyoruz. Evet. <gülüyor> ya şimdi bunların belli bir dönemleri oluyormuş. Biz o dönemde binmişiz. Hı -hı. Ee, birkaç işte at vardı şeyde. Bir tanesi dişiymiş, benim attı erkekmiş. Ben üstündeyken benim at böyle bir şah kalktı gitti. Onun peşine koşturdu falan. Hadi ya. Falan. Ha. Biraz sıkıntılı oluyor şey yani o yüzden. Sıkıntılı oluyor bir yani, Şaha kalkmış. Nasıl traktörde de o vardır değil mi? Tarım ve şeyde traktörün şaha kalkması. <gülüyor> Şu sıkıntılı. anda bakın başka konuya gittim. <gülüyor> çok, çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek. Bu arada dişi erkeği demiyoruz. Erkeğine aygır, dişisine kısrak diyormuş Kısrak ha, bunu doğru. da sizden öğrendim. Güzel oldu. Gök Yavrusuna diye. tay. Yavrusuna tay deniz. Yumurtaları çıkarılmış, iğdiş edilmiş olana da ne deniyor? Beygir Bravo. Beygir deniyor. Küçük başlı, ve Niye kısa kulaklıymış. Ha niye ilişe diyorlar ben şimdi... Kendini şey işe bir... güce versin diye. O dönemi olmayacak. Dört mevsim binebiliyorsun o zaman. Hayır canım onu işte kullanıyorsun işte. Mesela iri atlar vardır katana denir onlara. <gülüyor> katana. Evet katana... Katana, katana diye mantıcı açmak istiyor. <gülüyor> e olduğuna inanıyorsun ben da katana, katana Katana diye okuyacağım ben onu. Ay. Kaynak... Kaynak derken? Kaynak meydanlarız. Şöyle. <gülüyor> Neydi, kaynak ne? Şöyle hepsi osla, otla besleniyor. Geviş getirmiyor. Memeleri kasık bölgesinde e, arka ayaklarına yakınmış. Eyvallah. Üçüncü parmakları geniş bir tırnakla çevrilmiş olup. Toynak. Toynak buna deniyormuş. <gülüyor> Özür dilerim. Üçüncü parmak derken? iki parmak ya. Nasıl iki parmak? Bunlar iki parmak. Ege hiç görmedin mi? Senin gördüğün cin at mı? <gülüyor> Ayakları keçi ayağı gibi işte. Keçi ayağı ve ters mi? <gülüyor> Kaç tane parmağı var ya? Ne bileyim, parmak değildir onlar da şeydir. Yandan var ya yandan tırnak batması gibi gözüken yandan bir şey var Aa, ya. Hiç o kadar at ayağına bakmadım ama. Ben bakarım direkt atın ayağına bakarım. Dostpaşa? At, at, atın ayağına bakılır. At, e, at, şeyin, at oyna. E, Spanın gözlerine bakındır, bakındır derken bakılır. Evet. Nereden aldın bilgileri? Yani da. hiçbir bilgi almamamıza Çeşitli rağmen bu sabah sohbetlerimizden, şunu öğrendi: at kültüründen <gülüyor> tamamen kopmuşuz, hiçbir evet, bu. şey Bunu tekrar alevlendirmek için bence bir Avrupa Birliği projesi kapsamında güzel şeyimizi hazırlayalım. Biz atın rengine ne deniyor? Atın rengi ne? Doru Doğru, doğru rengi var. Akıtmağı denir. Çok ben yaklaştın alnında... ya. Doruk. Doruk. Doruk. Doruk. Dora. Dora, Dore, do... Doreli mi? Farklı şeyler. Böyle fantazi edebiyatında Doreli atlar <gülüyor> vardır fırfır. Don, don. Don mu? Hı hı. Don ne be? Başlıca at donları onları. Yaz. Yaz. Yaz. Yaz deyince ne Yağız Hangi renk? Kahverengi. Al. Al. Kırmızı böyle yanakları alalı olmuş. Beyaz. Ondan sonra. Akıtma ben... denir o. Kır at. Doru, kır. kır var. Doru do var. Doru ne mesela? Kahverengi. Bravo. Gövde kahverengi, yele, kuyruk ve ayakların uçları siyah. Hafif. Siyah. ondan sonra bunlara hep atların donları deniyor. Evet. Atlarımız ve donları diye köşemizde bu hafta doruyu inceleyeceğiz. Reklamlardan sonra tartışmalar devam edeceğe benzer. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 9.37 oldu saatimiz. Önce bir durum tespiti yapalım. Nereden girdiğimizi bilmiyoruz ama bir at konusu açıldı. Ben Bu arada e, Amerikan tarikatlarına şöyle bir sapıldı. sapıldı. Tekrar at konusu dönüldü. Çok e, hassaslık gösterdik ve tavşan ve traktör. Konusuna girmedik. girilmedi. Yani girilecekti son anda dönüldü. Valla ben çünkü bir şey yaptım. Çünkü iki kelime daha etsem sanki girecek Bir de o anda ben uyarılarınızı dikkate aldım. Evet, ve biraz ter, sert de oldu o tepkiler aslında yani, ama. Tavşan yani tavşan konusuna hiçbir kim... şey yaramış. Ya şöyle bir şey vardı şöyle, orada. Sö bakacağım. Söylenen şey bana şuydu ben çünkü her şeyi eğrisiyle doğrusuyla bütün yönleriyle vermeden. Açık açık metim. konuşalım açık lütfen. Aç. Çünkü dendi ki Atların da böyle bir mevsimi, sezonu var mı? Yani sezon derken Kızışma bahsedeyim. Kızışma dönemi. Kızışma gibi. dönemi. Yoksa e, bazı memelilerde olduğu gibi burada tür vermek istemiyorum. Keyfek eder dediğimiz... <gülüyor> keyfek eder dediğimiz kafaya göre bir dönem... Yani istedikleri zaman istediğim kadar... Anlayışıyla. Anlayışıyla mı hareket ediyorlar? Günaydın efendim. <gülüyor> Düzük sesi. Ama anlaşılan o ki istedikleri zaman istediği gibi hareket ed edemiyorlar. Bir şey daha anlaşıldı. Ee, biz... Başta olmak üzere hı hı. E, hepimiz hı hı. bilmediğimiz konularda uzun uzun konuşmaya çok meraklıyız merak <gülüyor> Ama herkes de bu varmış. E herkes var, yalnız de. değilmişiz. Hepimizde var bu. Bir telefonumuz olduğunu umuyoruz. Alt konuda artık doyurucu, doyurucu ve tutunucu edici olmayan, evet somut gerçekler ulaşmaya çalışıyoruz. Günaydın. Maalesef. Hep, hep düdük sesleri. Yani yani güzel bir kadar... at, Atlı şarkıyla veda edelim bugün ya. Güzel. Çaldık arada bir tane Gerçi ama. Çaldık evet. Atlı ne şarkı var ki? Horse, At çok Koşar Baht Kazanır diye bir şarkı var. Çok vardı. güzel şarkı çaldık da bir tane daha yine öyle şey yapalım. Günaydın efendim. Selam günaydın. Kimle görüşürüz? Selamlar dostum. İrem Er. İrem Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Hadi bakalım. Buyurun Şimdi siz de bilmiyorsunuz. Öyle şey ama... <gülüyor> Buyurun, buyurun İrem Hanım. Ama söyleyeceğim ben uyanır yanmaz sizi aradım. Dedim bugün alacaklardı telefon bağlantısı. Yeni sezonda bir bağlanayım diye soruyu gerçekten duymadım. Soru daha yok, sonra yok sonra zaten. Soru yok. Söyleyeyim. Şimdi İrem Hanım az çok tanıyorsunuz bizi. Evet net tanıyorum. Bir, net bir soru yok ortada. Evet ee, evet. Konu başlığı veriyoruz. <gülüyor> konu başlığımız at. <gülüyor> buyurun. At, evet. Ve bütün bildiklerinizi iki dakika içinde anlatmanızı, anlatmanızı istiyoruz. istiyoruz. Bizim Atlar, daha önce... Evet. Buyurun. Atlar... E Büyük hayvanlar. Bayağı dedin. Çok güzel de, doğru doğru. Bu söylenmemiştim. Bayağı. Büyük hayvanlar yani, dediniz. Bildiğiniz üzere büyük geniş hayvanlar. Geniş, geniş hayvanlar doğru. <gülüyor> evet. Rahat, rahat anlamında yani rahat. Yani yeleleri de var hani yeleli. Yeleli. Yeleler, evet. doğru. yeleli yeleli ye Güzel şarkıları da var. Mesela at yarışlarında İrem Kız diye bir at vardı. Bilir misiniz bilmezsiniz siz. Bilmiyoruz bilmiyoruz. Evet. Herkes kendi ismini biliyor. Bence yani, Oktay diye yok. Evet işte yani İram kız vardı Yeriliydi yani bunun beyazı olur Siyahı olur Evet yani... <gülüyor> <gülüyor> Size Çok bir şey. Bilmiyorum <gülüyor> Başka bir renk söyleyeceksiniz onu da alalım <gülüyor> Yani kahremsi olduğu oluyor Mesela yani... şey var İrem Hanım onu biliyor musunuz Bu e, tam alnında işte beyaz... Akıtma mı akıtma Beyazlık varsa fahirin akıtma dediği Onun çeşit çeşit isimleri varmış Biliyor musunuz onu Yok o konuda hiç şey, engin tecrübelerim yok yani. Tecrübeye ee, gerek yok canım. Ama bizi Bilmeniz çok yeter. şaşırttınız. Bunu bilmemeniz <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> hayatla büyük bir eksik olabilir ama benim için ben gerçekten ben, gerçek ben, ben şehirde istiyorum. yaşayan bir genç kızın at konusunda bilgisi sıfır. Allah'ta belamı versin yani. Gerçekten şu <gülüyor> nasıl bilemem. Mesela Çok o iki, iki tam alnında bir at düşünün. Koyu renk bir evet. at. Boz boz bir at düşünün mesela. Tam alnında böyle beyaz kar topu şeklinde bir beyazlık var. Kar topu şeklinde Ne deniyor o modele? Kar topu İbik, İbik mi? Kartopu İdik. Kartopu, evet, kartopu, de, kartopu, de, kartopu de, şeklindeyse Dobu deriz Ne deniyor? Bobu. Ya kalsın, Ne deniyor? Ka karsal, karsal <gülüyor> <Neden? İrem> Hanım, <gülüyor> yeni uyandı ya, tam uyanamadı. sizin metabolizma çok şu anda hemen hızlandı herhalde. Kartopu deniyor canım. Kartopu. Kartopu deniyor. Kolaymış ama. Mesela bir tane daha var. Mesela bir model evet. daha var. Böyle iki yine gözünün arasında tam alnının çatında koyu renkli Hı -hı. bir atın yıldız şeklinde bir beyazlık var. Ne deniyor? <gülüyor> ne deniyor bu modele? Yalak modeli <gülüyor> Yine metabolizma <gülüyor> çok hızlı Birden hızlandı Yıldız, yıldız, yıldız modeli yıldız, diyoruz Söylüyorsunuz söylüyorum ya anlamadım ki yani <gülüyor> Söylüyorsunuz mı da ya Yanlış mesela, yanlış duyuyorsunuz <gülüyor> Mesela bir tane daha var Böyle Yine evet. böyle bir e, siyah bir at Tam alnında iki gözünün ortasında Alnın çatında böyle e, Kırçıl şeklinde bir şey var e, Böyle ha. bir Böyle deniyor kırçıl Sembol, se sembol, sembol var. Var. Ne Beyaz, ona beyazlık var Ne deniyor bu at modeline bu da yani e, kırık mı? <gülüyor> ben <bir> şey de çok... <gülüyor> ben şey de çok Kırçıl <gülüyor> deniyor. Ya, Kırçıl efendim. deniyor. Aynen. Ama çok yaklaştınız bütün cevaplarınızla. <gülüyor> evet. Tebrik ederiz. Çok evet. teşekkürler İrem Hanım. Teşekkür Görüşmek ederim. üzere. Güle güle. Hoşçakalın. Yine Umut'la bir telefona sarılıyoruz. <gülüyor> Bakalım cevap mı buluyoruz yoksa acıyla mı karşılaşıyoruz tekrar? Günaydın efendim. Günaydın Nares. derken? Günaydın derken? Çok güzel program ismi değil mi? Günaydın derken? Aa, çok güzel bak. Sabah 9'da başlayan bir sabah programınız <gülüyor> mı oğlum? <gülüyor> Veya 11'de. Ve tamamen fax'larla yürüyen bir program. <gülüyor> Programımızın <gülüyor> <gülüyor> gel, Gerçek adı Günaydın. <gülüyor> Ama çok irite edici olduğu için biz ona Günaydın dedik. <gülüyor> Ay. Ay. Yarış şatları ile arasında romantik <gülüyor> ilişki varmış diyor. Romantik derken Ege Kayacan'ın fantazi dünyasına hoş geldiniz <gülüyor> değil mi? O, o Karataş'a soracaksın. Benim tek hatırladığım at yarışı döneminden Ali Özgür Bey. Ney şey vardı? Karataş diye bir tane jokey vardı. Evet. Şeyde Survivor'a katılan jokeyimiz vardı ya. Herkes şey diyor konuş. Tabii ki Karataş faktörüyle <gülüyor> diye. Al elinde kuponu ara narkoponu da diyen olmadı şu dakikaya kadar. Merhaba. Kimle görüşüyoruz beyefendi Merhaba günaydın Ama günaydın derken Diyecektiniz bitti program bitti Yemin ediyorum Vallahi bitti program, program bitti. bitti yani Yedik bitirdik Bakayım geldi geldi geldi. Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz ben Bülent, tekrar arıyorum size. Ha tekrar arayan Bülent. Hoş geldiniz evet, Bülent Petekler. Evet, evet. Hırslandınız, <gülüyor> çalıştınız, tekrar arıyorsunuz. Hoş, Hoş geldiniz evet, Bülent. Bey. Çok Buyurun. ilginç bir bilgi bilgi edindim. Buyurun. Baktım hani çok iyi bilgi o gelmedi kimseden. Şimdi atlar ayakta uyurlarmış evet. ve uyurken yere hiç düşmezlermiş. Sebep? Yani <gülüyor> e, bacak onu, bacak kemiklerinin kitleme bilme özelliği varmış. <gülüyor> Yani e, sadece kendilerini güvende hissettikleri zaman yatarlarmış. Hmm. Olur, ha, yine yat, yine ya, yatıyorlar yani. Yatma yok hocam. E, güvende hissederse yatıyor. Hani, ha, ya... Arabalardaki gibi herhalde. Hani Onlar da hani bacaklarını titriyebiliyorlar ve Şu... uyuyabiliyorlar. Çok ilginç. Şu benzetmeye kadar ben sizi dinliyordum ama arabalardaki <gülüyor> gibi dediğiniz andan itibaren gözümde bir fahir öyünce dönüştünüz. <gülüyor> Yetersiz <gülüyor> benzetmeyle. <gülüyor> Hakikaten Mürat Bey çok teşekkür ediyoruz. Sabah, sabah işte o kadar. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek <gülüyor> üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. Saçma örnek vermenin ne kadar çirkin olduğunu görmüş oldun mu? Saçma mi? örnek olur mu oğlum? Ne kadar güzel. Ben anladım. Arabalardaki gibi. <gülüyor> Düş düşünecekti arabalardaki. Neredeki gibi. Ulan, nasıl oluyor falan. Hop. Arabalardaki Acaba gibi. hakikaten ne kasetti orada? Sen anladın mı bunu falan anlamıştır. Ben anladım. Bir Bey ışık yaptı Ara araba Arabalardaki gibi. gibi. Yani arabalar mesela güvenli ortamda <gülüyor> ne yapıyor? Bu güvenli ortamda. El frenini çekmeden durur. Ha, mesela düz. El frenini çektiği Çekmedi. zaman bacakları kilitlemiş mi oluyor? Bacakları oluyor o mu, o mu? Yere yatmış oluyor. Hayır çek... yoksa bu benim zayıf cevabıma tutunuyor musun? Ben bir o? şey söyleyeyim mi? Ya ben bu... de arabalardak gibi deyince bir inceleyeceğim, bakacağım, bakarak olacağım. Ha, tamam, da bu bir frekans duydum. meselesi. Bülent Bey ile Fahir'in frekansı, onlar anlaşıyor yani. Karşılıklı sohbet Arabalardaki yalnız? gibi deyince sorgulamaz. Sen girsen o sohbete nasıl arabalardaki gibi abi diye. O sohbeti de mahvedersin. Hakikaten ha doğru özür dilerim. Şu anda bile yaptım onu. Işık yandı diyorum ya. Işık yandı. Ben de ışığı yaktı bir Evet antre. ya ışık yandı. Önemli <gülüyor> olar insanın nasıl insan da abi? ışığı yakabilmesidir. Nasıl uyum sağlıyor. Evet ya ışık aynen valla <gülüyor> benim bile gözümü aldı. Işık. Ben mesela sohbet ederim. Işık yanmışsın. Ne gibi abi mesela karanlık bir odada bak, mesela. Böyle basması gibi mi? Hayır abi. Fotosel gibi mi? Hayır hayır. Fotosel gibi. Tünelin sonundaki ışığı görmek gibi. Umut. Ya yani doğru örnek şey. buydu. Anladın <gülüyor> doğru. mı? <gülüyor> doğru, doğru örnek buydu. Neden olduğunu açıklayamayacağım sana. Ama ben his, anlamadım. His, Bülent, o. Bülent Bey şey ediyor. Tam işte aradım. Benzinten <gülüyor> buydu diye. Tünelin sonu. <gülüyor> Belki hatta o da yayında değildi ama... Dinlerken Aynısını tünelin söyledim. sonunda ışık demesi lazımdı. Aynı. Faiz sen söyleyince hay yaşa demişti. De hay yaşa demiştir. Hatta Peki, ağzını öpeyim demiş. Peki biraz da o zaman son dakikalarımıza girerken atların tedavi e, koşullarından bahsedelim. <gülüyor> evet. Atları vuruyorlar ya. Ya Vurmuyorlar. Neden? Abi. Artık vurmuyorlar. Artık vurmuyorlar. <gülüyor> Yatırıyorlar. Nereye? At hastanesi. at Yok onu konuşmuştuk. Demek Neydi? ki daha önce at konusu açılmış ki programda. He. Artık koşamayacak atları... Hediye ediyorlar. Koşamayacak Saf insanlara. Ve onlar da zannediyorlar çok büyük bir jest. Sonra dünya kadar bakım masrafıyla yüz yüze geliyorlar. Ve iflas ediyorlar. Ya yani Koşamayacak atı artık böyle hani çocukları gezdirsin falan Sen filan. Sen yarış şey. atlarından bahsediyorsun. Aha. Yarış olmayan atları. Ya. Her şey herkes yarış atı diye bir şey yok ki. Mesela barış atı. Hayır canım. Ve? Mesela katana. <gülüyor> İkinci kere katana <gülüyor> deniyor yayınımızda bugün. <gülüyor> bir şey diyeceğim kimin filmi vardı ya At diye? At diye film şeyi vardı ya Şipilbergin. Şipilbergin mi? Savaş Hı -hı. Atı. Savaş Atı. War Horse. War Horse diye bir şey. Orada da gördüm. War gibi. yani savaş, horse yani at. War Horse, Savaş Atı. War Horse. The War Horse. <gülüyor> Elçilikten dinleyenler mest. Mest. <gülüyor> Baya, baya Türkçemizi geliştirip <gülüyor> baya radyo programı anlıyoruz falan. Ya şu program başladığında <gülüyor> biz de <gülüyor> Ya <yapıyorsun>? İngilizce <gülüyor> ne kadar zayıftı programın İngilizcesi. Şimdi nasıl aldı başını yürü gitti ya. Ben çok bozuldum ya bu sabah. E, kime? Yani dinleyicilerimizin at konusundaki zayıflığı. Biz Dinledi... zayıfız da her zaman dinleyicimize güvenerek sohbete giriyoruz. Dinleyicine olsa... bile güvenme yani Ege. Nasıl olsa biri toparlar. Biz istediğimiz gibi konuşalım diyorduk. Bu sabah kimse kimseyi toparlayacak durumda değil. Vallahi İyi niyetlerle araştırmalar yapılıyor falan filan ama. Onlar yok, da yani Google'a bulan araştırmalar. Tatmin. Nerede tatmin? Böyle tatmin olsaydık biz oho. O zaman ne gerek vardı Ege Kayıcan'ın oh. fantazi dolu dünyasına yani. O zaman isterseniz ee, bir, bir şey... Reklam dinleyelim Reklam mı dinleyeceğiz, hiç mi dinleyeceğiz? Çünkü Confucius merkezinin istek geldi. Aa Konfücius evet ya ben de onu istiyorum. Ne olur. <gülüyor> merkezi Var iklimi, mı? Radyo sikeci mi diye soruyorum. Meddi <gülüyor> Değil efendim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Sabah Programımızın son dakikaları sevgili dinleyiciler maalesef yeterli e, donanımlı bir dinleyicimiz olmadığı için bu sabah Pink Martin'in davetiyemizi veremiyoruz. E, yarın sabah şansınızı bir kez daha deneyin. Pink Martini konseri 26'sında zaten tamam, daha, daha var. var. Çünkü yarın, A bir dakika ya yarın. Yarın biliyorsunuz. Neyse yarın olunca şey yaparız. Bu yarın konu. ola hayrola diyelim. Ha, hay bugün olun. için mesela ne diyebiliriz? Fahir Öncü'n doğum gününden hemen önce bir programda konuşulmuş. Son program diyebiliriz mesela. Ev evrenin doğum gününden önceki son program diye denebiliriz. O zaman yarın da şiir şiir alırız fayır. Çünkü bugün bir şiir gelmiş at konusunda. Aa, onun ee, onunla bitirelim. Onunla onunla veda edelim isterseniz. Serhan Sarıdağ'dan da gelmiş. Nüket Durun'un Tay şarkısıyla da veda. Edelim. Serhan Sarıdağ e güzel mi? Uzun mu? Kaç dörtlük? Yok. İkilik. İkilik mi? <gülüyor> bir beyit tek bir beyitten oluşan fayır öyle düşünebiliriz. Ee, Akrostiş türü vezin. <gülüyor> olarak e, yani, yorum. yorumluyor sanatçı buradaki elbini. Ee, at olarak akrostiş yazmak da biraz şeymiş yani. Zayıf akrostiş. <gülüyor> Zaten. Bari bir beygir yaz bir şey yok Yani şöyle e, hem vezin konusunda <gülüyor> zayıf. <gülüyor> zayıf hem de e, at konusunda da Bilgisi olmadığını anlatan içerikte bir şey. Zayıf içerikte evet, değil Akrostiş diye düşünün siz bunu tamam mı? Aha. Okuyayım mı? Oku abi Çünkü başladığım zaman bitecek gibi <gülüyor> çok yakalamanız lazım ya yani. O zaman şu fon müziği eşliğinde. At. Bu başlığıydı. At konusunda çok zayıfım. Tüh. Yarın sabah yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler.